Bu sormuşlar, demiş kardeşimizin biri, selamun aleyküm, aleyküm selam. Bazı sorularımız var. Birincisi dövizde çalışmak, kontür satmanın hükmü nedir? Şimdi döviz bürosunda çalışmak, paranın değiştirilmesi, aslında dövize önce dönmek lazım. Paranın değiştirilmesinde bir beis yok, o para, malın e, değeriyle alakalı. Bazen kuru fasulye 5 lira olur, bazen 1 lira. O malın piyasadaki değeriyle alakalıdır. Tabi asıl itibariyle kağıt para etmez ama kafir devletler paralarına altın ve gümüş basmadıkları için ne yapıyorlar? Onlar altını depolarında tutuyorlar o altın değerinde para basıyorlar. Yani her ülke kendi altın rezervi kadar para basar. Eğer öyle kağıt basmakla paranın değeri olsaydı bütün devletler işi gücü bırakır gece gündüz para basardılar ekonomilerini <gülüyor> rahatlatırdılar. Eğer elindeki altın rezervinin fazlasından eğer kağıt para basarsa o devletin parasının değeri yok olur. Parada değer olmaz. O yüzden e, en büyük devletlerin büyük altın rezervleri vardır. Ona göre para basarlar. Ona göre para basabilirler. Dolayısıyla döviz bürosunda yapılan işte aslında altın altınla değiştirilmesidir önceden yapılan şekli ama bugün altın kağıda döndürüldüğü için kafirler tarafından bu şekilde bir alışveriş yapılıyor. Yani ben bunu İslam açısından bir Ve is noktasını bilmiyorum. Yani eğer vakada gözden kaçırdığımız bir nokta varsa bizi uyarırsalar biz de hakka döneriz. Kontur <gülüyor> satmanın hükmü nedir derken yani kontur genel bir mübah işlerden biri. herkes birbirini aramak için kontur satıyor. Belki kastı başka bir şey yani. Orada vakayı bize açıklarsalar o zaman konuşuruz. Dükkana Rabia işareti asmışlarsa çalışabilir miyiz? Yani oradaki o şirk ve batıl şeyleri izale etmeye çalışmak lazım. Bunlar şirk ehlinin işaretleri. Rabia işareti ama sen çalışmanla oradaki işaretin çok bir alakasını bilmiyorum. Rıza göstermediğim müddetçe. Oraya gelen kişi de bizi onlardan sanabilir. E olabilir. 2 Osmanlı padişahının biri Yasin kaç diye soran yaşın kaç diye soranlara 63 yaşını geçtik anlamında hatta açtık diyormuş. Yani Peygamber'in vefat ettiği yaşı biri de bunu diyeni övüyor. Kafir olur mu? Ya böyle bir şeyden bir adam kafir olmaz. Bu söz Nuh Aleyhisselam'a da hatta açtı demeyi gerektirmez mi? E tabi lazım onu gerektirir ama bilmiyoruz adam lazım mı onda. 3. Eses rüzgar es demek küfür müdür? Ya kastıyla alakalı bir şeyi, e, kastına göre küfür de olabilir. Rüzgarın zatında öyle bir gücüne itikat eden bir adamsa olabilir. 4. Fetullah Gülen'in bir karikatürünü yapmışlar. Niyet ettiğim Amerika'ya diyerek namaza başlıyor gibi yapmışlar. Bu niyetle dalga geçmek olmaz mı? Ya bu karikatürleri yapanların hiçbiri Müslüman değil, Fetullah Gülen de değil. Onlar şirk dini arasında oynuyorlar. Böyle tarz şeyler Müslümanlar yapamaz. 5. Youtube hesabımızda yorum bölümünü kaldıralım mı? Ve dini video paylaştığımızda beğenmeme tuşuna basarlarsa... Bizim sorumluluğumuzda mı? Bu ne ne, ne ki? Vakıaya biraz anlatabilir misin? Bir tane hissedelim. Bizden bir döyin hadi. Hı Hıh. Kimleri bunu like ya da dislike? Ha, seviyorum, sevmiyorum. Beğendim, beğenmedim hela yani aşağıda. Beğenmezsen hani, hani istem beğenmediği için biz bundan sorumlu. He. Yani biraz fazla zorlama olmuş kardeş. 6 Suriye'deki kardeşler bir konu hakkında ihtilafa düşmüşler. Abi televizyon izlerken küfür bir söz olursa değiştirmezse küfürdür demiş. Diğeri onaylamadıktan sonra küfüre düşmez demiş. Siz cevaplarsanız ihtilafları kalmaz inşallah. Yani bu şimdi vakaya göre konuşulması gereken bir şey. Yani kardeşim biri onu izlerken ona rıza alametleri izhar ederse kafir olur. Ama adam rıza göstermiyor. Değiştirmiyor. O sahne geçti mesele. Bunun sebebiyle kafir olmaz. Küfre rıza küfürdür. Rıza kalbin ameldir. Kalbin amelde karinelerle, delaletlerle, işaretlerle bilinir. 7. Nusra'nın içinde bazı Müslüman gruplar var diyor. Biz genel olarak onlara ne hüküm vereceğiz? Allah razı olsun. Hocam min husnü islamül mer'i terkûmü alâ yani eğer Suriye'de değilsen bu soruyu Türkiye'den soruyorsan kişinin İslam'ının güzelliğinden biri kendini ilgilendirmeyi terk etmesidir. Ee, onların içinde bazı Müslümanlar gruplar var diyenler, onlar önce o Müslümanları tanıştırsınlar size, ona göre muamele edersiniz. Selam aleyküm. İslam devletinde Müslüman olmayanlar, cizye Yahut başka bir şart sunulak yaşama hakları var mıdır? Bu konuda kısaca bahseder misiniz? İslam devletinde sadece Yahudi ve Hristiyan kafirler cizye verip yaşayabilirler. Müşrikler yaşayamazlar, mecusiler aynı şekilde Allah Resulünün sözü gereği. Onlara ehli kitabın muamelesiyle muamele edin dediği için onlardan da cizye alınır. Ama müşrikler ya İslam'ı seçecekler ya kılıcı. Başka çareleri yok. Bu Mekke'de eman veriyor ya Mekke petimler. Hmm. O, o nasıl cemelenir? O savaşmamak için. Onlara önce daveti ulaştıracak. Bu şekilde. Zaten o gün iman etmeyenleri öldü, öldürme kastıyla bütün Mekke Müslüman oluyor o gün. Hatta Ebu Sufyan diyor Kafamda hala biraz şüpheler var. Ömer diyor hani kafanı keseceğim şimdi şüphe de kalmayacak kafanda diye. Hani diyorlar kimseyi İslam'a kimseyi zorlamamış. Öyle bir şey yok yani. Selamun Aleyküm hocam demiş. Aleyküm selam kardeşim. Abdestten sonra kurulanmanın hükmü nedir? Müstahaptır. Allah Resulü kurulanmamıştır. Ama kendisi Arabistan gibi 50 derece sıcağın olduğu yerde yaşamıştır. Şimdi sen soğuk yerde yaşayıp kurulanmazsan hasta olursun. Yani sünnetin de illetini iyi anlaman lazım. Sahabelerin bunu alışkanlık haline getirmeyi mekruh saydıklarını okudum. Bizler ise sürekli olarak havlu kullanmaktayız. Allah ayaklarımızı dinde sabit kılsın. Dediğim gibi Allah Resulü kurulanmamış. Onlar sünneti tazim ettikleri için aleyhissalatü vesselam sünnetini bu yüzden şey yapmışlar. Selamünaleyküm hocam demiş kardeşim biri. Aleyküm selam. Cuma günü gusül abdesti alman hükmü nedir? Cuma günü gusülü abdesti almak çok kuvvetli, müvakket bir sünnettir ama vacip değildir. Bazı fakihlerin algıladığı gibi İmam Şafir Risale'de Osman İbni Affa'nın ticaretle uğraştığı bir zamanda halife cuma namazını kıldırıyorken e, abdest alıp hızlı bir şekilde ticaretten ayrılıp cumaya girdiğini ve e, sahabelerin bunu görmesine rağmen kimsenin onu gusülü abdesti almaya göndermediğini naklediyor ve diyor ki müstehaptır muvakket bir müstahaptır, kuvvetli bir müstahaptır. O yüzden dediğimiz gibi vacip değildir, farz değildir. Birilerinin iddia gibi bu zayıf bir görüştür. İslam akli kendi alanı içinden serbest bırakan, kavrayabileceği konularda aklın verilerini benimseyen, aklın yeterli olmayacak konularda vahyin prensiplerini konu alan bir din midir? İslam aklı tazim etmiştir, akla çağırmıştır. Ancak İslam akla her düşündüğünü Ee, serbest özgür bir ifadeyle Her düşündüğüne inanmayı Yaşamak gibi bir ölçü vermemiştir Akıl şeriatın ölçüleriyle Hareket ettiği müddetçe Akıl ismini alabilir Aksi takdirde akıl ona akıl denmez yani Akıl yerinde kullanılmamış olur Çünkü akıl e, Sebep sonuca bağlı e, Konulan şeye göre bir netice çıkartan Bir makine gibi Bir cihaz gibidir Bu tıpkı şeye benzer Bilgisayarınız ne kadar iyi olursa olsun içerisine koyacağınız programın işlevi önemlidir. Çıkacak netice için. Sizin elinizde mesela e, teknik özellikleri çok güçlü bir bilgisayar vardır. Ama siz ona doğru programı, size lazım olan programı yüklemediyseniz basit gördüğünüz e, yazı yazmayı bile beceremezsiniz. yani. Tekniğin ne kadar geniş olduğun çok önemli olmaz. İçerisinde koyduğunuz programın önemi vardır. O yüzden şeriatın ölçülerini akla koyduğunuzda çıkacak sonuçlar ...şeriata uygun olur, o zaman akıl diye ifade edilir insan sahibi. Anlatabildim mi ne demek istedim? Ama siz bozuk program koyarsanız çıkacak sonuçlar da bozuk olacak. Dolayısıyla insan bilgiyi doğumdan itibaren ailesinden ve yaşadığı çevreden, yaşadığı dünyadan öğrenen olduğu için... ...o bilgileri de bir filtreden geçirebilecek aklın bir e, filtreleme programı olmadığı için... Yanlışlar yanlış sonuçlar çıkartır. Yanlış sonuçlar da doğru sonuç zannedebiliriz. O yüzden akıl sadece şeriata tabi olmak zorunda yoksa akıl diye isimlendirilmez. Bu zamana kadar kurulan İslam devletleriyle ilgili okuyabileceğimiz kitap var mıdır? Ya İslam tarihi kitaplarına Taberin İbni Kesir'in bakın orada görebilirsiniz. Kadın hayızlıyken Kur'an'a dokunabilir mi? Dokunabilirse bunun delilleri nelerdir? Kadın dokunamaz. Biz burada cumhurun kavlindeyiz muhalifine görüş belirtenler şahs fetva vermişlerdir. O fetvaların hiçbirisi geçerli değildir. Dinin ile ilmin sahası birbirine ayrılmış mıdır? İlimden kastı bilim herhalde değil mi? Yani bilim e, dinin e, ölçülerinin dışına çıkamaz. Din hiçbir şeyi bırakmamıştır kendi dışında. Dinin dışında bir şey yoktur. Her şey dinin içindedir. Bu zaten batıl bir felsefenin sorusudur. Batıl öğrendiğimiz şeylerin neticesinde sorduğumuz bir sorudur i̇bn Sina, İbn-i Ruşd, İb İb İb İb İmam Gazali kafir midir? İmam Gazali ömrünün büyük bir dönemi kafirmiş. Ee, hatta İhya Ulumuddin'e bakarsanız velilerin başını sıkıştığında size yardıma geldiğini falan söylüyor. Kendisi çok defa çağırdığını da söylüyor. Kabirlerden yardım dilemiş bir müşriktir. Sonra tövbe ettiği naklediliyor. İbn-i sorulduklar zaman diyor Müslümanların, alimlerin cümlesindendir. Biz onlara hakkında hayır konuşuruz. Yani öldüğü zaman kucağında Bukhara ile öldüğüne dair rivayetler var deyip Hüsnü zan, Allahu Alem yani. O da net konuşmuyor. Son haliyle alakalı. İbn Rüşt'ün kafirliğinde, şey, İbn Sina'nın kafirliğine zaten icma var. İbni Teymiye, e, İbnül Hudeyr babasından, o da dedesinden naklediyor ki, Bukhara fakihleri dediler, İbn Sina zeki bir kafirdir diye. İbn Sina'nın kafirliğine o dönemki fakihler icma etmişler. Bunlar İslam ehli diye bilinen adamlar ama maalesef hatta İmam, İmam Gazali'nin mesela 20 küsur bapta küfrün olduğunu hatta İmam Gazali yani İbn-i Sina ile Farabi'nin kafirliğine söz naklediyor. Diyor 20 baptan tekfirleri vaciptir Müslümanlara. 20 tane küfür varmış onlarda tekfir edilecek. İbn-i de alakalı da İbn-i de gene kelamdan etkilenmiş felsefeden bir ara akılcılığa kaymış ve sonucunda Şirk denen, küfür denen kabirlere ulaşmış. Dolayısıyla İbn-i Rüştün de son halini Allah bilir. Ama yazdığı fıkhı kitabı çok faydalıdır. Bidayet-ül diye. Alimlerin ekserisi ondan istifade etmişlerdir. İtikadla alakalı kitaplarına dikkat etmek lazım İbn-i Rüştün. i̇bn Haldun, Allahu Alem. O da aynı böyle şaibelerin olduğu bir hayat hikayesi var. Selamun Aleyküm Hocam demiş. Aleyküm Selam. Allah Celle Celaluhu ilminizi din, dinine faydalı kılsın. Amin cümlemizin kardeşim. Birkaç sorum var. Birincisi Cuma günü Cuma günü mübarek olsun demek bidat mıdır? Yani Selefin bu tarz böyle bir uygulaması yoktur. Bidat hükmüne koyabiliriz. İzafi bidatlardan sayabiliriz. İki, bir bacının uçak ile yalnız yolculuk yapması caiz midir? Yani uçağa bineceği tarafta havaalanına kadar babası götürecek. ineceği tarafta ise kocası karşılayacak. Birinin bacının yanında gitmesi çok masrafı olacağına böyle bir soru sorma gereği duydum. Bakın güzel kardeşlerim, e, kadının mahremsiz yolculuk yapmasının yasaklanması, bir tane hadis var, o da kadın 3 günlük mesafeyi mahremsiz gidemez diye. Yani alimler onun üzerinden bir onlarca bap açmışlar. Yolculuk, kısa yolculuk, uzun yolculuk, kısa yolculuğun keyfiyeti, uzun yolculuğun keyfiyeti... Kısa yolculukta nereye kadar kadın mahremsiz gider, nereye kadar mahremli gidebilir? Uzun yolculukta bizim gibi genel olarak alimler haram saymışlardır. Ama haramın illetini anlamak lazım. Haramın illeti kardeşler, haramın illeti güven ve emniyetsizliğin, güvensizliğin ve emniyetsizliğin varlığıdır. Eğer güven ve emniyet varsa İslam zaruret anlamında genel olarak gene haramdır ama zaruret anlamında gene İslam ne yapmıştır kardeşler? Kadının mahremsiz yolculuğunu yasaklamıştır, haram saymıştır. Bu sorduğun örnekte ise bu bacının seyahat etmesinde ben şar'an bir beis bilmiyorum. Çünkü uçakta babası bıraktıktan sonra diğer tarafta kocası aldıktan sonra zaten havayolu şirketi sigortalamış bir güvenle geliyor. Yani orada bir güven ve emniyet söz konusu. Dolayısıyla böyle bir vakada ben e, haram olduğuna inanmıyorum. E, Allah'ın doğrusunu bilendir. Şu anda Allah adına imza atıyorum. Şer'i naslardan ve usulü fıkıhtan öğrendiğim şeylerin geneliyle e, bu konuda böyle bir kavli, böyle bir görüşü ortaya koyuyorum. Dediğim gibi e, bu hadisin içerisinde açık bir şekilde beyan edilen suvar değildir. Dolayısıyla içtihat mahallindedir. Ben de kendi zannımla bunun haram olmayacağı kanaatindeyim. Üç demiş, Hanzalı hocamız hakkında gelişmeler var mı? Allah bu Hanzalı hocayı esaretten kurtarsın. Rabbim yardım etsin, sebat versin. Ona da beraberindeki tüm diğer kardeşlerimize de Dualarımız onlarla Allah Azze ve Celle sabır sebat versin onlara. Allah bütün esir olan kardeşlerimizi kurtarsın. Ee, şu anda herhangi bir gelişme yok iddianame hazırlanıyor. Birkaç ayda e, hapiste görülüyor. Nasıl olur nasıl biter kafirlerin siyasetine akıl sır ermez. Bir gün böyle bir gün böyle. Onlar ne yapacakları belli olmaz. Kafalarına göre alırlar kafalarına göre bırakırlar. Ne alırken delil var ne bırakırken delilsizlik var. Yani canları istediğimi alıyorlar, canları istediğimi bırakıyorlar. E, tabii bu Hanzalan bu son e, hocamızın son alınma operasyonu biraz Gülen cemaatinin e, pisliği. E, çünkü Gülen cemaatinden olan ve İstanbul terörle Mücadele'de görev yapan polislerden bir tanesi Van'a sürülmüştür. Van'a sürüldükten sonra Amerika'dan Pensilvanya'dan aldığı talimatla beraber hükümeti El-Kaide'ye bağlamak. Önce Ebu Hansalah Hoca İHA'ya, İHA'dan da Tayberdoğana bağlayıp hükümete El Kaide yaftası vurmak adına Amerika'nın bu planı neticesinde Fetullah Gülen Cemaati'nin bu plan neticesinde olan zavallı müstazaf Müslümanları olmuştur. Ecirleri Allah katındadır. Allah sabrı versin, yardım etsin. Rabbim esaretten kurtarsın. Allah sizden de razı olsun. Aleyküm selam ve rahmetullah ve bereket.